Çünkü e, popüler dediğiniz zaman e, çok anahtar bir konuya değinmiş oluyorsunuz. İşte popüler e, dediğiniz zaman e, e, Kafka'dan bahsediliyor. Mesela e, işte halktan köpek olarak ve hatta fare olarak bahsetmek söz konusu. Yani bunlar farklı şeyle. E, Birbirini eklemlendirmeyiz. Evet, şimdi kelimeye hangi anlamı yüklerseniz o anlamı taşır. Onlarca farklı anlamı olabilir yani. Buyurun, siz, şurası. Şu genç arkadaş... ya, yok. Buradan almış zaten, tamam ondan sonra dolayabiliriz. Ee, merhaba. Öncelikle İngilizce soracağım fakat hemen Türkçe'ye çevireceğim. Ee, kusura bakmayın. Şey İngilizce'den hem Fransızca hem Türkçe'ye aynı anda teknik olarak çevireceğim Türkçe'ye. Hemen hemen sonrasında söyleyeceğim Türkçesine. Söyle, Çok tam. uzun değil zaten. Ee, my questions for Etienne Balibar. You define democracy as a process that is driven forward by endless contestation, and you also posit the formal and institutional inscription of rights as. Tekiçka, I... anlamadı. Um, Tekrar baştan anlarsanız. Okay.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 Do you view the experiment of radical democracy in Rojava, Syria, as a valid alternative or progression over the existing understanding of nation-states, which reduce democracy to its representative aspect? And the second part of my question is, and again in this context, do you think that Autonomy declarations and local insurrections in the Kurdish cities of Turkey uh, can be an example to what you called right to insurrection against an exclusionist political system, or does the fact that this insurrection entails violence serve in favor of the consolidation of a consensus ideology that is employed by the government? Now I'll translate to Tur <coughs> Turkish. Demokrasiyi sürekli ihtilafla ilerleyen bir süreç olarak tanımlıyorsunuz. Aynı zamanda e, hakların yasal ve kurumsal düzlemde güvence altına alınmasının vazgeçilmezliğini de vurguladınız. Rojava'daki radikal demokrasi deneyimini ulus devletin demokrasiyi temsiliyete indirgeyen anlayışına karşı geçerli bir alternatif veya gelişme olarak görebileceğimiz düşünüyor musunuz? Ve yine bu bağlamda... E, Kürt illerinde öz yönetim ilanları ve yerel ayaklanmaların halkın dışlamacı bir politik sisteme karşı ayaklanma hakkını kullandığı bir örnek olarak görebilir miyiz? Yoksa bu ayaklanmaların şiddet içermesi iktidarın bir konsensüs ideolojisi kurarak ihtilafları siyaset dışına itmesine yardımcı mı oluyor? Teşekkürler. Olay bir şey değil bu, bir alan. Yani bir benzetme yapmak gerekirse. Şimdi öncelikle Avrupalı bir vatandaş, yani benim gibi bir Avrupalı vatandaş, ki mümkün olduğunca aynı zamanda kendisini tarihsel bir kadere ait bulan, siyasi bir kadere ait bulan, herhalde böyle ifade etmem gerekir bir vatandaşın bütün Akdeniz bölgesini içine alan bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye. Ve Orta Doğu'da bunun içinde ee, tamamıyla yabancı vasfı e, arkasına e, gizlenemeyiz. Yani şunu söylemeyiz. Ay Ben yeteri kadar bilgi sahibi değilim. Bunu yeteri kadar değerlendiremem. Yeteri kadar donanımı değilim. Bana düşmez bu konuda lafı söylemek dememek gerekiyor. Dolayısıyla ben bundan kaçınmaya çalışmayacağım bu şekilde. Diğer taraftan e, temkinliyim yine de. Çünkü ben işte uluslararacılık e, bende vardır desem de e, Marksist mirasımı terk etmediğimi ifade etsem dahi söyleme baktığımız zaman şunu görüyoruz Marksist entelektüel e, söylemin e, özellikle nefret ettiğim bir kısmı var c'est celui qui consiste connaître la la, la la la solution et la vérité c'est euh, Orada burada dünyada gelişen süreçlere bakarak değerlendiriyoruz. Bazı kategoriler ortaya çıkıyor işte kendi kaderini tayin etme, özellikle yayılan etme, anti-emperyalizm vesaire vesaire. Bütün bu temkinlikleri bir öncelikle öne sürerek şöyle anlıyorum sanırım ben durumu. Kürt bölgelerde iki Kürt bölgeler dediğimizde birçok ülke toprakları işin içine giriyor. Türkiye'nin iç politikası, dış politikası İran'ın, Irak'ın ve Suriye'nin iç ve dış politikaları çok derinlemesine dönüştü son dönemde. Son 2-3 yıllık zaman zarfında hatta belki biraz daha da geriye gidebiliriz dolayısıyla bu durumun kökenleri çok geriye gidiyor Bizi tarih yeniden yazacak değiliz ama burada kendi kaderini tayin etme ve belki bunun sonucunda hatta bağımsızlık ilan etme Kürt halkının milli bir talepte bulunması farklı bileşenlerinin bu konulara bakacak olursak bu talepler başka taleplere, büyük taleplere kıyasla ne daha az meşhurdur, ne daha çok meşhurdur tarihsel, etnik olarak kültürel olarak dünyadaki başka taleplere kıyasladığımızda. Şimdi tabii şunu bilemiyorum. hangi siyasi bir şekil içinde bu çözülebilir bunu bilemem e, milliyetçi e, milli e, ufkun tek olasılık bu çizginin tek olasılık olduğunu söylemeyeceğim e, Kürt e, halklarından kendi kaderini tayin etme talebinde bulunma hakkını e, almamak gerekir. Ama tabii ki diğer taraftan dışarıdan baktığımızda bir ihtilaf olarak görünen e, durumu değerlendirecek olursak Ulusal Kürt e, Hareketi'ne bakıyoruz. Ardında çok önemli bir parti var. Ee, ...göründüğü kadarıyla... ...tabii bütün... E, ...herkesi kapsıyor mu bilmiyorum ama... ...Türk... ...kültürüne... ...diline ve kültürüne mensup... ...her grup buna dahil mi bilmiyorum ama... E, ...Türk devleti... ...Suriye devleti... ...bunlarla ihtilaf halindeydi... ...dolayısıyla mevcut konjonktürü olduğu gibi... ...alt üst etti bu bu bir yandan tarihsizlik de olsa fırsatlar da getirebilir beraberinde organize olan bir takım aktörler var. Bu büyük trajedide de, yani her şeyin ateşe verilmesi diyebiliriz bütün Orta Doğu için. Avrupa'da zaten Buna çok uzak değil, buna dokunmaz değil. Kendi üzerine düşen sözcük arıyorum şimdi burada. Bitirici, dünyadaki vuku bulan, ortadaki bu savaşların sonlandırılabilmesi, bitmesi için üzerine düşen payı düşünüyor. Bağımsızlık savaşı olarak sunulan bu durum belki bir iç savaşa yavaş yavaş dönüşebilir ve uluslararası bir nitelik kazanabilir genel olarak. Şimdi bu durum kapsamında elbette yani bir bütün aktörler arasında bir eşitlik var demiyorum <gülüyor> <değil mi>? ama <gülüyor> yerel olarak belli dönemlerde, belli anlarda belki uzun vadede hatta biraz da aktörler var. <gülüyor> mesela iş, insanları öldüren, hayatlarına son veren beşer Esad'ı e, ışıdı e, e, dahil ya, edebilirim bu gruplara deş, de e, e, e, e, ya e, e, toplumları e, koruyanlar var ya da de, de var. bir takım medeniyet e, olasılıkları sunanlar var şimdi az önce sivilize ifadesini kullandım bu daha zor e, terörizm e, iyi bir hat değil. E, yerel olarak neyi destekleyeceğiz, neyi desteklemeyeceğiz? İdeal olarak neyin olmasını isteriz, neyin olmamasını isteriz? Tavizlerin nerede bilmesini isteriz? Bunları karar vermek için bunun üzerinden gitmemek gerekiyor. Çünkü ötekinin e, şiddeti diyoruz. E, ya grupların terör gruplarının ya da devletin terörü bir de ilginç olarak hem basında duyduğum bir şey var hem de daha doğrudan bazı meslektaşların dostların anlattıkları var Türk dostların birkaç sene evvel burada bazı kadın hareketleri vardı tanıdığım batılı entelektüeller evvel Aynı zamanda Rojava'da olup bitenle ilgili bir takım e, tanımlamalarda bulunuyorlardı, anlatıyorlardı. Ve ben bu konuda da biraz temkinliyim. Bu genelleştirilmiş şiddet ortamı e, bir takım direniş hareketleriyle karşımıza çıkıyor. Öyle bir takım siyasi deneyistler oluyor ki siz haklı olarak diyorsunuz ki bu hareketler bazı talepleri ve beklentileri de yanında buluyor. İşte eşitlik dediğimiz zaman cinsiyet eşitliği, kendini yönetme, ortak bir alanda siyasi gücü paylaşma. Tabii bunun bir şiddet ortamında olması çok dikkat çekici. Ne yazık ki bu devam edecek gibi görünüyor. Bir iktidar paylaşımından ziyade merkezi iyileştirilmesine doğru gidilecek gibi bir durum var. Şimdi ben bu tecrübelerin yaşanan tecrübelerin tabii ki yankılarının bu ülkenin sınırlarının dışına taştığının bilincindeyim. Başka örnekler de var tabii ki ee, geçmişte ele alabileceğimiz yaşanan örnekler var. Ve, e, bence burada istenebilecek tek şey söz konusu sorunların siyasi olarak çözüme kavuşturulmalarıdır. Şimdi. E, Kürt Türkiye'deki Kürdistan bölgesindeki e, kuşatma altındaki bölgeli yerden bahsedecek olursak ben nasıl bir intibara sahibim merkezi hükümet Türkiye'de e, sanki bir dönem e, bir olasılık görmüştü e, müzakereleri bir araç olarak görmüştü PKK ile böylece bir meşruiyet olması <gülüyor> sağlamaya <insanlığı> çalışmıştı. <gülüyor> ee, ve neticede bu sürecin sonrasında askeri olarak son derece baskıcı <gülüyor> ve şiddet <gülüyor> içeren <gülüyor> e, yöntemlere yöneldi. Şimdi <gülüyor> askeri faaliyetler, saldırılar zaman zaman zaman zaman da PKK tarafından zannedilen saldırılar oldu. Bunlar da yer yer direniş eylemleri olarak görüldü. Ama şu anki bugünkü konjonktürde acaba bu mevcut iktidarın gelişimine cevap vermenin tek yöntemi midir, değil midir? Buna bir e, bakmak lazım. Ama lütfen İngilizce şey Saçma bir şey. Ya. E, merhaba. E, ben burada popüler kültür derken ya da en popüler kültür derken en çok dinleyicisi takip edeni olan ya da en büyük benzer zevklere sahip kitleye yönelik olandan bahsedeceğim. En başta bunu belirtmemin önemli olduğunu düşündüm. Popüler kelimesinin anlamını düşündüğümüzde Rancière dün konuşmasın, dünkü konuşmasında sanatın zanaatten kopuşunu ve yaratın biçim gücüne geçip taklitten çıkışını e, bahsetmişti. Günümüzde geçmişe oranla daha taklit ve tekrara dayalı yaratımdan ziyade mühendislik vari bir müzik üretimi var. Yani popüler kültür dışıyım demiyorum. Ancak en popüler kültürde müthiş bir teorik müzik anlamında düşüş var. Yani e, benim burada e, sormak istediğim ya evet teorik olarak gücü olan eserler var günümüzde ancak en popüler kült, e, türde bulunan eserler müzik alanında teorik anlamda gücü en düşük olan ve temelde mühendislik vari bir şekilde üretilmiş olan düşün anlamında zayıf olan eserler e, ben burada şunu sormak istiyorum bunun sebebi estetik e, bir yetersizliğe gidişimi mi yoksa bu Nun esas nedeni kapitalizmin sanatı müziği yozlaştırmasını teşekkür ederim. Şimdi ben yetkin değilim müzik konusunda söz alma konusunda onun için çok zor bu konuda yana. ama şimdi mühendislik ifadesi yine bir sorunu beraberinde getiriyor çünkü birçok farklı biçim var. Ee, sanayileşme ve sanatsal üretimin e, sanayileşmesi ve düzeyinin artırılmasına e, geldiğimizde bir dizi farklı uygulama var. Dolayısıyla e, işte endüstriyel olan kültür var bir de öyle olmayan var dediğimiz zaman öbürü birine göre daha kötü daha iyi dediğimiz zaman birçok e, sanat biçimi, e, yüksek sanat dediğimiz aslında sana, e, endüstriyeldir. Yani bir takım konvansiyonel üzerinde teyit e, de varılmış formüllerde hareketle yapılır. Şimdi kültür ifadesinin kullanımının bir zahi kendisinde e, ne var? Acaba bütün bu e, kültür tüketiminden bahsettiğimizde bir takım bağlar kuruyoruz yaşam biçimiyle kültür arası kavram arasında. Şimdi. E, Hegemoniden, e, dominasyondan, hakimiyetten, kapitalizmden e, ve bütün bunların kapitalizmden çıktığından söz ediyoruz. Ama dürüst olmak gerekirse ben, ben bilemiyorum bunu. Emin değilim yani. E, şimdi mesela popüler müzik dediğimiz şey 50 yıl evvel popüler müzik dediğimiz şey. E, bugünkine kıyasla daha mı iyiydi ondan emin değilim Şimdi o zaman da popüler adı verilen bir takım üretimler oluyordur belki insanların dans edeceği müzikler etrafta var olan müzikler acaba kapitalizmin kendi kendini mi de yozlaştırıyor ee, yoksa bu yozlaşma hangi yönden geliyor bunu ben tayin edemeyeceğim ama e, netice itibariyle şunu tanımlamaya çalışmak lazım kültürden bahsettiğimizde acaba netice itibariyle şundan mı söz ediyoruz kendiliğinden doğan oluşan bir e, kültürel üretimin tüketiminden mi bahsediyoruz yoksa e, netice itibariyle e, kapitalizmin hakim olduğu bir ortamda mı e, sonuç olarak bu karşımıza çıkıyor yani son iki soru alacağız ve bitireceğiz şurada bir hanımefendi görüyorum siz bir siz bir de siz Evet. Erdem evet, de sormak istiyor. sormak istiyor ama... Mikrofon vermeyken dün... sorabilir miyim? Yok, o sorduğu için hiç tamam. sormayanlara vermeye çalışıyorum. Eğer kısaysa şey yapalım. Tamam peki. Oradan iki tane alalım. Sorabilir miyim şimdi? <gülüyor> ben özellikle Sayın Renziere sormak istiyorum. Sanata yenilik konusu, devrimcilik konusu. 60'larda hani Goddard'ın gelişi sinemada böyle çok böyle yükseldi karşılanmıştı ama bugün e Özellikle sinema özeline sormak istiyorum, sanat stilde, de, festivaller, filmler, gösterimler, gösterim şirketleri pek çok şeyi standartlaştırdılar. Standartlaştırdıkları için sinemacılar da, yönetmenler de haliyle e, bilindik, e, aynı şeyleri tekrarlayarak yapıyorlar. Bu anlamda yakın bir zamanda e, yenilikler e, sinemada, sinemanın kendi yenileyebileceği, yani 60'lardaki gibi e, bir çıkış yapabileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa e, ona karşı yeni bir form olan artık bir internette dizi izleyiciliği gibi bir şey oluşmuş. Hani sinema filmi gibi bir de tefrika şeklinde yayınlanmış olması. Hem de yabancılaşan birey, bireyin evinden çıkmadan, evinde oturarak konformist bir şekilde izleyebileceği dizinin e, film gibi dizinin e, sinemanın yerini alabileceğini düşünüyor musunuz? E, bir de bir şeyle bitirmek istiyorum. Goddard geçen yılki Cannes e, Film Festivali'nde Genç Fransız yönetmen için şöyle bir şey demişti. Yaşlı olsam da devrimci olan benim. Sen değilsin demişti. Ben de bu Kampf'in hani Zavier Dolan'ın ne yapacağını hiç merak etmiyorum mesela. Bu anlamda siz bir yenilik bekliyor musunuz önümüzdeki 10 e, yılda şekilde? sanırım sinemada her zaman yenilikler var şimdi 60 yıllarda evet 60 yıllarda bir sürü ticari sinema o zaman da vardı o da e, çok da güçlüydü o zaman da. Şimdi yeni dalga e, bir tuhaf fikirlik yaratmıştı yani bazı biçimlerin bazı sanatsal kopuş biçimlerinin e, bir tür e, toplumsal kopuşlara denk düşüyor diyebilmişti ama bu yeni dalga aslında e, başlangıçta bir e, e, reklam sloganıydı bu bir Fransız dergisi bu fikri ortaya atmıştı. Bu yeni dalga lafı, lafını ortaya atmıştı. Yeni gençlik, yeni e, adetler, yeni biçimler demişti. Ve sinemacılar da aslında bu e, imgelemi aldılar. Bu ideolojik ticari bir, imgele, e, bir imdi aslında. Bir derginin ortaya attığı bir imdi ve sanki bir e, sanatsal biçimin simgesine dönüştü. Ama e, yeni dalganın yaratıcılığı bence nispeten sınırlıydı bence oldukça sınırlıydı ee, hem e, yüz, yönetmen e, sayısı açısından baktığımız zaman hem de aslında e, uzun vadede o baktığımız zaman çok kısıtlıydı bence her <gülüyor> yerde bir takım yönetmenler e, son derece yeni filmler yapıyorlar hala. Bu illa da aynı yerde yapılmıyor. E, i̇lle eskiden yeniliğin ortaya çıktığı yerde da Mesela Fransız sinemasında yeniliğin e, pek de yok var olduğunu söyleyemeyiz. Ama <gülüyor> e, mesela dünyanın başka yerlerinde yapılanlara baktığımızda ee, bir sürü e, yeni biçim var, bir sürü ilginç eser çıkıyor. tabii çoğu zaman bunlar, e, daha çok Singapur'dan ortaya çıkıyor, ya da Tayvan'da ortaya çıkıyor, ya da Hong Kong'da ortaya çıkıyor, ya da Filipin'de ortaya çıkıyor, e, Fransa'dan gelmiyor, değil mi? <gülüyor> Macaristan, e, Macaristan biraz bitti, belatar ve artık film yapmamaya karar verdi. Ama mesela Belatar'ın filmlerine baktığı zaman, Portekiz'de Pedro Costa'nın sinemasına baktığımız zaman ya da uzak doğuda yapılan filmlere baktığımız zaman mesela yakın zamanda Fransa'da bir genç Çinli yönetmenin bir filmi çıktı. Pingat mıydı? Kaidi Buz. Aslında bir film olağanüstü bir filmdi. Yani bence bu birçok Godard filminden çok daha güçlü filmlerdi. Pedro Costa'nın ya da Belatar'ın filmleri de bence Godard'dan çok daha güçlüdür. Birçok Truffaut'dan çok daha güçlüdür. Başka hiç ne etmeyelim. Ancak ben kesinlikle inanmıyorum böyle bir yoldaşma olduğuna. Biraz farklı olan şey şu üretimin kendisi yani avantaj üretim acı çekiyor demeyelim. Şu ticari üretim aslında tümüyle gerçek anlamda bak, onu söyleyebiliriz. Tamamen stereotipleşti, metalaştı. Mesela Yeni yeni dalgada <gülüyor> sin <gülüyor> e, sinematografik olarak zaman o da bir, e, orada da bir ticari kültür vardı çoğu zaman. O Hollywood sineması vardı o zaman da. Ee, şimdi yeni dalga da e, mümkün oldu. Çünkü belli bir belirsizlik anı vardı. Yani neyin sanatsal olup neyin sanatsal olmadığı pek bilinmediği bir dönemdi. E, biraz e, sınır, sanatsal da sanatsal olmayan sınırlar biraz fırlaşmıştı ama bugün her şey tamamen formatlaşmış durumda tabi. Ama e, kapitalizmin e, sorunu, kapitalizmin sanatı yozlaştırması değildir. Her şeyin illa da formatlaşmasından kaynaklanıyor mesela yani. E, bu işte elit içindir, bu kitleler içindir diye bir ayrışma oluyor yani. Biraz önce sö vertolojimin söylediğine denk düşüyor. Popüler konusuna denk düşüyor. Çünkü popüler olarak ilan edilen e, her şey e, ya da işte geniş kitlelere uygun diye ilan edilen her şey e, çok e, koltuklu salonlarda gösterilen filmlerde tabii gerçekten e, bunlara yanı sıra fazla izincisi olmayan salonlarda ya da festivallerde gösterilen maçaklerdir ama e, illa da sinemada gösterilmeyen e, festival filmi olarak kabul eden bir sürü olağanüstü film de var festivallerde görüyorsunuz güzel filmler ancak ee, müzelerde gösteriliyor bazen mesela Pedro Costa'nın son filminde mesela e, e, salonda dağıtılmak için yardım alamadı çünkü göğe sinemaya yardım edecek olan kişiler dediler ki ama bu festival filmi dediler. Festival filmi olduğuna göre bunlar çok estetik uzmanlar için onlara para vermeyeceğiz dediler. Yani bir anlamda gerçekten bir formatlaştırma var, bir tek tipleştirme var ve çok güçlü bir ayrışma var. Burada da mesela Pedro Costa'nın sinemasında mesela... Ee, verdiği gibi göçmenlerden e, Lisbon'un e, varoşlarında yapılan bir film e, ve aslında bir e, Portekizli e, marjinal bir yönetmenle e, ve e, Kopenhag'den gelen kişilerin ortaklaşa yaptığı filmlerde onlar Kopenhag'den gelen göçmen e, çalışma, çalışanlar da yaptı o filmi yani ama yine de e, o semtte gösterilen, Lisbon çevresi gösterilen filmler var ama dışarda sal ...salonlarda yer bulamıyor bu filmler... ...ama biraz paradoksal bir durum... ...tam da işte... ...popülerle ilişkin... ...genel fikirde bir çelişkin bir durum da var... Buyurun... Siz de vardınız? Tamam... Aynı anda üst üste sorarsak soruları... Merhaba... Ee, ...şimdi burada... Godard falan konuşuyor... Terkoski falan söyleniyor... Ee, yüce sanattan ve yüce estetikten bahsediyoruz. Ben biraz şaşkınlık ödülüyorum açıkçası. Hmm, yani e, az önce popüler kültürden de bahsedildi. Hmm, bu akademik bilgi ve akademik eğitim e, sistemi galiba böyle bir hantikap doğuruyor. Terkoskiler'e Godart'lara takıldığım sürece de o büyük devrimler, o büyük sanatsal anlayışlar, e, yüce sanat denedikçe de e, başka bir şey yapılamayacak gibi hepsi zaten yapıldı her şey söylendi biz şimdi ne yapacağız e, tuhaf bir şey hani kapın içerisine giriyoruz e, ve bu da aynı zamanda üretim e, biçimlerini e, engelliyor diyebilirim e, şimdi e, Türkiye'de 90'lar sonrası e, güncel sanat yani güncel sanat biraz kontemporiden ayrılan bir şey olarak e, geçiyor Türkiye'de Güncel sanat, güncel sanat popüler dili, gündelik olan real siyaseti, gündelik halk için halka rağmen temelli bir takım sanat pratikleri üzerinden işler üretti ve işte 2013 direnişinde, <gülüyor> 2013 direnişinde de. de, de, de, de, de, de, de biz e, alanlarda güncel sanatın dilini e, birebir görebildik mesela. E, bu çok enteresandı. E, e, ve e, şimdi e, güncel sanatla uğraşan e, sanatçılar e, de bambaşka e, arayışlara girmiş durumda. Yani aslında biraz minor... E, davranışlardan ve minor e, durumlardan bahsetmek gerekiyor belki bilmiyorum ve, ve bir yandan bunu ek olarak şu, şundan bahsetmek istiyorum dinlerden ve e, yüce sanattan yine bahsettiğimizde e, Venedik Biyeneli'nde işte Papa'nın e, Venedik Biyeneli'nde e, Vatikan pavyonunun e, şey e, demesi e, yüce e, sanatın e, sıradan insana ulaşabileceğine dair benzer bir şey şu anda tam hatırlamıyorum ama buna benzer bir şey galiba Papa söylemişti Venedik bir yerinde. Yani bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Biraz dağıttım galiba ama ee... Zaman kalmadı Diğer arkadaş da sorsun soruyu. İkisine birden yanıt versinler. Böylece sözümüz tutmuş olalım. <Gülüyor> Merhaba. Ben Kıs kısaca sorarsanız lütfen biraz hmm. şeyin dışına çıktık. Kısaca Vaktin var. dışına çıktık. Yani az önceki Soruyla da biraz bağlantılı. Çünkü ben yani karşı çıkan modern sanatın bir anlamda sonradan akademikleştirildiğini de düşünüyorum. O yüzden sorum önce Bayran Siyer'e olacak. Ee, şimdi devrimden sonra ve e, Lenin'in de ölümüne yakın bir şekilde Suriyelis çevre bir araya geldiğinde ilk bağlantılarını Trojik ve çevresiyle kurmuşlardı. biraz da 20 ve 30'ların başlarında, 20'lerin sonlarında ve 30'ların başlarında. Daha sonra İspanya Savaşı'nın başarısızlığı ve İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra Soğuk Savaş'ta bir sıkıştma halinde bulundular. Ee, ve bugüne kadar gelindi. Bugün hala e, süreç biçemlerin gerek güncel sanatta gerek modern sanatta şu veya bu şekilde görüldüğünü, e, kullanıldığını görüyoruz. Yani pek de önermeleri aşılmış durulmuyor ağzına bakarsanız. Ama aşılmış duruma, dur, aşılmamış durmasına rağmen... E, Sanatla politikanın ilişkisi konusunda yeni bir şey söyleme özelliğini de yitirmiş durumda. Yani sanatçıların böyle bir durumda şu anki halimizde paralı birer mağmun olmaktan çıktığı bir sanat ve politika ilişkisi mümkün mü? Sorun bu olacak. Öyle, öyle sözler de var yani. var. <gülüyor> çok kısaca söyleyeyim sonuçta her çağda her türlü sanat yapıldı yani bence e, sağ 30 yıl, sanat 30 yıl önce şunu yapıyordu bir, bir çağda devrimciydi şimdi değil hayır yani sanat özü itibariyle ne devrimcidir ne de değildir bazı sanat faaliyetleri e, bir siyasi etki yaratırlar e, özellikle de e, Ay, sanat biçimleri şey, olmaktan çıktıktan da mesela sürrealizm dediğiniz zaman tam da sürrealizm kendini bir yaşamın devrimi olarak da düşündü. <Gülüyor> Yani bir anlamda illa bir sanatta devrim olarak düşünmedi, şiirde, edebiyatta devrim olarak düşünmedi. Kendini bir tür ayaklanma olarak düşündü ve aslında sanatın sınırlarını aşan bir ayaklanma olarak, kalkışma olarak düşündü. Sanatla yaşamın ilişkilerine değiniyordu. De, de, Tabii ki belli bir dönemde Troçki ile Breton arasında bir takım yakınlıklar oldu sürelerizm Hı -hı. çerçevesinde. Belli bir biçimde Sürelisler ama hiçbir zaman e, Turo çıkıcı bir e, sanat ya da Stalin karşıtı bir sanat yapmadılar. Yani bir şeyi tanımladılar ve bunu e, bir güç olarak belirlediler. E, ama Sanatın artık sanat olmaktan çıktığını düşünüyorlardı. E, gerçekten de... Ee, sanatın siyasi etkiler yarattığı güçlü anlar, sanatçıların siyasi görüşleri açısından söz etmiyorum. Bu tür anlar belli insanların sanat ötesi bir şey yaptıklarını düşünüyorlardı. Süleyhisler'de gerçek üslücülerde sanat ötesi bir şey yaptıklarını düşünüyorlardı. 20'li yıllardaki Sovyet sanatçıları da öyle. Yani her an e, bu tür özel durumlarda e, bir takım etkileri, e, bir takım biçimlerin Evet. E, aslında e, şair, e, ressam ya da sanatçı olarak bitirdiğimiz e, evet. kişilerin yaptıkları bir takım genel başka eylemler olarak görüyordu. E, Mimarlar da belli, tasarımcılar da belli anlarda kendilerini hem profesyonel olarak o, olmanın ötesinde yeni yaşam biçimleri inşa eden kişiler olarak görüyorlardı kendilerini. Gerçek üstücüler yeni bir yaşam biçimini yarattıklarını düşünüyorlardı. İlla da e, şiir sanatını ya da edebiyat sanatında da devrim yaratacak kişiler olarak görmüyorlardı. İddiaları başka yerdeydi onların. O yani bu belli biçimde yeniden kendini üretiyor. Situasyonizm dediğimiz zaman e, sanat olarak fazla anladım. bir şey üretmedi. Hı -hı. Ama bir tür e, sürreyalist yani, tematikleri ya, tekrar ele aldı. Bir tür de yaşamda de ayaklanmayı de önerdiler. De, ben diyor, la ama de, de, de, siyasetin de, hizmetinde öyle, sanat de, üretmedi. Ediyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, birkaç öncelikle ya. alkışlayalım lütfen. Ya, Diyor. Bu projeyi devam ettirmeye çalışacağız. Filozoflarla İstanbul'dayım. Umarım sonbaharda yeniden bir araya gelebiliriz. Bizi takip edin lütfen. Son olarak da sizlere teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Çok güzel olduğunu söylüyorum.